Ağud bil Allah Şemiyal ala İlimi'nden şeytanı Rüdüm Rabbi ağud bıkmı La ağud bıkmı Rabbi yhudurun. Bismillahi R-Rahman rahim İnna Allah la yuhb men kan kahvan esima. Cenab-ı azim. Allah manfaanı bil Qur'anın azim. Şimdi dersimizi başlayalım. 45. far neymiş bakalım? 54 fardan Hasan İbâsî Hazretleri bu 54 farı ee, cemeyledi.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 Ee, İmam Ali Hazretleri e, İhya Ulumiddin'de diğer alimler beyan ettiler kalbin nesi var? Afetleri var. Aslında o dersi de hafta hazırlayabilsem de kalbin afetleri bölümünü bulabilsek de belki onu buna ilave ederiz. Yani e, nasip olursa inşallah kalbi günahlardan temizlemek. Kalbi günahlardan ne demek? Günahları düşünmekten demek. İşte içki içme isteğinden, zina etme isteğinden, faiz yeme isteğinden, yalan konuşma isteğinden, kalp bütün e, amellerin, fiillerin menbağıdır, kaynağıdır. iradenin menşeidir. Yani kalpte başlıyor, e, hani ne diyorlar şimdi bir laf var, beyinde biter. Hani. Her şey beyinde biter. Hani bunun şimdi, e, tabii onlar eee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 Beyin mi kaldı, dimağ mı kaldı? Yani kalp işte. Hadis-i şerif kalbi öne çıkarıyor. Ela ve kalp o kalptir. Bu kalbin günahlardan arınması ne demek? Bütün uzuvların günahlardan uzak durması demek. Çünkü kalpte bunun altyapısı yoksa, kalpte bu neil ve istek yoksa bedenin diğer uzuvlarında tezahür etmez. Çünkü içinde de varsa dışına uğurur. Kadesine göre e, bu bellidir. Bu hususta iki hati kerime getirmiş. Alimlerimiz delil getirmiş. Es-sadiblâ innelâhi yuhibbu men kâne Şüphesiz ki Allah çok hain ve aşırı günahkar kulunu sevmez. Çok hain. Bu hainlik nedir?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 İnsan kalbiyle de günahkar oluyor. Ayet-i Kerime'de Amenel Rasûlü'den geride Bakara Suresinin son sayfasında ne buyuruyor? Estağfirullah Ve men yektüm ha fe innehu asimu kalbuh Ve la tektümüşşahat ediyor. Şahitliği gizlemeyin. Şahit oldun bir şeye. Mahkemede tanık diyorlar. Şahit. Soruyorlar.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 biz iyi niyetli olalım. Ba zarar ediyor gibi görünebiliriz. Sonunda uzun vadede mutlaka hakaret ederiz. Ben bütün Müslümanların iyiliğini isteyen bir adamım. Kimseyle şahsi ve nefsi hadavet ve kin ve nefret beslemem. El sünnet itikadına muhalif şeyler varsa onları beyan ederim. Bu beyan ederken de şahsi hakaret ve nefsi adavet yapmam. Bu ayrı bir şey. Bu şimdi söylediğim ayrı bir şey.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 Ondan temayüz edeyim, farkım çıksın, millet beni desteklesin ve böylece bir menfaat temin edeyim. Kötü niyet budur. Biz hiçbir insanın bu yola gelmesine karşı değiliz. Herkes hidayet bulsa, herkes ön safa geçse, biz en geride kalsak bunu bile, buna bile razıyız yani. Yeter ki millet el üstet olsun, namaza başlasın. E benim düşmanım olsa, tevbe etse, hidayet bulsa ben isterim. Ha bazıları diyor ki yok ya bu tevbe edemezsin de böyle gebersin. Efendim imansızlıyorsun, cehennemekle bu bize gelmez. Yani biz böyle biri değiliz. Olmamalıyız. Allah'ın kullarına karşı hıyanet iyi bir şey değil. Ama adam yola gelmez, el üstüne dışı e, fikirler taşır, o başka. Biz ona tabii ki hidayetine dua deriz, Allah ıslah etsin deriz. Ve lakin tabii mümmete şerri varsa, milleti saptırıyorsa...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 çocuğu da yarar. Allah'a kalbi selim ile gelmek yani huzuruna çıkmak. Yani ölmek. Çünkü nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz. Kemutû <gülüyor> yaşadığınız gibi öleceksiniz ve öldüğünüz gibi diriltileceksiniz ve tuhşarûnekevâti diriltildiğiniz gibi de mahşere sevk edileceksiniz. Demek ki yaşantımızdan başlayan bir süreç. Selim bir kalb ile Allah'a kavuşursak ahirete öyle çıkarız. O zaman her şeyimizden fayda görürüz. Kalp selim değilse namazından da fayda yok, orucuna... Kalp selim değil demek? İşte demin dediğim kötü niyetlerle doğru. zekat vermiş, gösteriş, hacca gitmiş, seyahat, turizm, gösteriş, namaz kılmış, efendim, başka niyetle onu kandırmak, bunu aldatmak,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 Efendi Hazretlerimiz, Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kadde sallallahu aleyhi ve sellemden defaat ile dinlemişti. Artık o mübarek tabi Reşahat-ı Şerife'den nakdeten, nefahat Şerife'den çok eserleri hep ezbere bilirdi. Ondan anlatırdı. Geçmiş e, zamanda bir baba bir oğul var. Baba büyük, alim kitapları yutmuş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 Şöyle bir zat var, şöyle bir şeyh var. Arif-i Allah Allah'a Ey Allah mübarek etsin. Bize ne bundan? Ya işte buna intisap e, ben ettim. E, çok zevk aldım, feyiz aldım, Allah'a giden yolu buldum, i̇şte Zikir yolu falan. Sen de e, buna intisap etmeyi düşünmez misin acaba? Evladım biz ilmi yuttuk, amelimiz yerinde. Ne lüzumu var? Başımıza bir de müşid çıkaracağız, şeyh bulacağız falan. Bir de bu işler gelmez yani. Sen tamamlayın. Madem girdin, devam et. Bu sefer tabii çocuk ısrar edemez. Sonra bir zaman daha geçer. Araya vakit girince bir daha bir ricam. Yok. Birkaç kere tekrar et, ettiyse de babası, evladım, Kur'an var, ilim var, hadis var. Biz öğrendik, biz yapıyoruz. Tamam yavrum ya sen bize...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 evlat baba ilişkisi, mecburen ziyarete gider, bakar ki upuzun yatıyor. Hallame adam, ilimleri yutmuş. Ziyarette e, koma halinde rastlar. E ama o kendisi tarikatı, tasavvufu e, tamama erdirdiği için keşfe açılmış, manevi gözü açılmış, artık hakikatleri görmeye başlamış.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 biraz babasına e, ulaştırmak ister, falan muvaffak olamaz. O arada çünkü babasında irade yok yani. İstek yok, arzu yok. Allah'a yani manevi yolda ilerleme iradesi olmadığından Mevla bir fayda vermiyor. O arada baya bir zaman geçer. Çocuk da çok üzgün vaziyette. Allah etmesin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 İsmaila camide o vakit ders okutuyordun. Kefsir halekaların var. Kalabalık. 20-30 talebemiz var. Şimdi hepsi hoca oldular. Hocaların hocalar. Şimdi onlar beni de beğenmiyorlar. Hiç. Onlar hepsi. Büyük adam oldular maşallah. Allah ilerletsin onları. Takva sahibi. Dolu hocalar yetişti. Ben onlarda bunu anlatıyordum. O arkada Halil Rıza Demircan geçiyor oradan. Efendi ziyarete gelmiş. Merdivenden çıktı. Ben de İsmaila'nın arka tarafı o zaman yeni yapılmış. Ders oldum. Bunu biraz duymuş oradan geçerken. Yemşin Efendi Hazretlerinin yanına oturuyor. Ben de ders bitti geçtim Efendi Hazretlerinin yanına, eski Fatih Şerif odasında. O da baktım beni şikayet ediyor Ali zaten uçar. Diyor böyle hurafeler anlatıyorlar. Neymiş bu kalbi selim rabı tamabı tam? Efendiye beni ediyor Yani diyor ki bu senin taleben diyor böyle hurafeler anlatıyor. ha, <gülüyor> <gülüyor> Efendi, Efendi Hazretleri tabi dedi ki ne anlattın dedi? Bizden bunu anlattım. E dedi bunu ben anlatıyorum dedi. Bu dedi reşatı ı de var, şu kitapta var, bu kitapta var evliya Allah şerife falan. Tabii bu morardı karardı bir şeyler etti ama zannetti ki efendim ben orada Kur'an anlatıyorum. Ya biz evliya Allah'a bağlıyız, biz Allah dostlarına müntesimiz, biz ipisapu kopuk adam değiliz gibi biz, boş adam değiliz gibi, başı boş adam değiliz, başı boş adam değiliz.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 sadece biz efendi hazine bağlıyız, e diğer cemaatler, şeyhleri var, gürşikleri var, hepsine mübarek olsun, hepsi hayırlı olsun. Ama bir kıtmir, yalını kan kapıda yerse, o kapıyı hoşça beklemeli. Ne demek? Bir köpek, yalını yani yemini, hangi kapıdan alıyorsa, o kapıyı hoşça beklemeli. Yani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 Ehli sünnet olmak şartıyla, sahihiyet olmak şartıyla, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sağlam bir elden ele, elden ele, el araları kopuk olmayacak. Şimdi sahtekar, dolu müteşeyyihler var. Müteşeyyih ne demek? Şeyh taslağı. Şeyhlik iddia ediyoruz. Bir tane çıkmış, bir tane var efendim, kafasına kasketi geçirmiş, kravatı da boynuna takmış, şimdi benimle uğraşmaya başladı. E de uğraşıyordu da gizli uğraşıyordu. Şimdi acayelinde. Ya işte vücubbeli var işte.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 ...ben laf tutmuşum... ...ben Efendi Hazretlerimi dinlemişim... ...o zaman millet gelir... ...milletin kalbi Allah'ın elinde... ...Allah istediği işte tarafa çevirir yani... ...sen milletin kalbini yönetemezsin ki... ...senin şeyhinle irtibatın yok... ...kendi şeyhin seni kovmuş... ...bütün eskiler şahit... ...ondan sonra kendi kendine kalkmışım ...ben şeyh oldum dersen... ...ondan sonra da milleti peşine alır gidersen... ...bir zaman on sene, yirmi sene gitmiş... ...şimdi rengi meydana çıkmış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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurdular. Ela inne evaniye' yevâniye dunya ve yel-gulûb. Bu hadis şerif Ebu İnebe Hazretlerinden rivayet diyebiliyorum. Rabıta kitabında da geçiyor öyle hatırladım. Burada rabisi yazmıyor ama Ebu İnebe el-Havlâni olacak. Taberani'de de gördüm. Allah-u Teala'nın dünyada kapları var. Kap kap. Allah'ın kabı ne demek? Yani Allah'ın ebi. Beytullah ne demek?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 ve mafya içindekiler de melondur neden? nefsin işine geliyor nefis ne yapmış? adi nefsek fe bölümenin velu men nefsini düşman belle çünkü benim düşmanlığıma karşıma ilk dikilen senin nefsindir ne demiş Allah? ente, ente ene, ene sen sensin ben benim demiş hepimizde bu nefis var dünya ne yapmış? bu nefsin işine gelmiş dünya ele geçtiği zaman zenginlik, mülk, imkan ne oluyor nefis? Kaparıyor, kuduruyor, zevkleniyor, ferahlanıyor, merahlanıyor Merah çımarmak demek arkadaşlar. Peki, 13'ün Mevla ne yapmış? Dünyaya buz etmiş ve lanet etmiş. Bi hayz rem yazur ille yâmin zükeleka imam-ı mektubatta. Yarattığı günden beri rahmet nazarıyla, iltifat nazarıyla bir kere dünyaya Allah bakmamış. Bütün dünyayı görüyor ama rahmetiyle bakmıyor. Dünyadan lanetinden kim kurtuluyor? İlla Allah, Allah'ın zikri nerede varsa. Ve ma zikriyle Zikirle ilgili konulan. Ne demek zikir nerede varsa? Bir Müslüman, bir adamın kalbinde iman varsa, zikir var. O lanetten kurtuluyor. Dilinde zikir var, lanetten kurtuluyor. Bir evde zikir var, lanetten kurtuluyor. Bir efendim, müessesede zikir var yani namaz var, abdest var, la ilahe illallah var, orası kurtuluyor. Geri kalan Allah olmadan, Allah'ın zikri bulunmayan her yer lanetlenmiş. Onun için dünya Allah'ın mülküdür dersin ama dünya Allah'ın evidir diyemezsin. Allah'ın evi nerede? El-mesacitü'l-mübarak. Dünyada Allah'ın evleri mesciklerdir. Peki mescikler ne neftali? Kabe-i Şimdi Allah'ın evleri var. Allah'ın kapları var mı? Kapları var. Kap. Kap, kacak var ya onu söylüyor. He. Şimdi bütün kaplar, kacaklar, ocaklar hepsi Allah'ın mülkü müdür? Mülküdür. Ama Allah'ın kapıdır diyebilir misin? Diyemezsin. Allah'ın kapları neymiş? Kalplermiş. Kalp. Kalp var ya bizim hepimizde bir kalp var. Bu sol memenin göğsün iki parmak altında yer olarak orada duruyor. Hakikati tabi manevi tarafı var onun ama et olarak oradadır. Herkesin yumruğu kadar falan diyorlar. Şimdi bu kalpler neymiş? Allah'ın kaplarıymış. Peki bunlar hep Allah'ın kapıdır. Yani Allah'ın tecelligahıdır. Oraya bakar, nazar eder. Kiminden yüz çevirir, iraz eder. Kimden kendi zikrini görürse oraya nazar eder, teveccüh eder, ittifat eder. Evet. Feycadır. Ve habbü ailellâhu Teala allah Teala bu kalpleri içinden en çok hangi kabını seviyor? Bu kadar kabı var. Özel kap tutmuş. Kalplerimizi kendinin kabı ilan ediyor. Peki en sevdiği kap hangisidir? En kaha en temiz ve asfaha en arınmış en par, günah sevgisinden, günah düşüncesinden kötü niyetlerden, hainliklerden ve fasıllıklardan en arınmış, en temiz ve aslebu afiddin Dini konularda son derece metin ve müstahkem İslam'da, imanda, itikatta, sağlam, güçlü, tavizsiz. Aha bak şimdi geliyor. Ve rakku alelikhvan. Din kardeşlerine en yumuşak, en merhametli, en şefkat. Şimdi biz ne yapıyoruz? Gavurlara yumuşak, Müslümanlara sert. Allah böyle adamı sever mi? Biz ne yapıyoruz şimdi? Kafirlerle hoşgörü, Müslümanlara hak Oldu mu bu şimdi? Helak oluruz Allah muhafazasını ve helak olmaya doğru da gidiliyor. Allah'ım Teala azabın eşiğine gelmişken bu milleti, memleketi kurtarsın. Evet. Amin. Yani azabın eşiğine gelme tehlikesi var. Neden? Ya Müslüman Müslümanın kuyusunu kazıyor. Müslüman Müslümana düşman oluyor. İhban ihbana, e, zikir yapan, tarikat yapan adam birbirini ihbar ediyor, birbirini şikayet ediyor. Haset fesat yüzünden iftira atıyor, belaltı haramlar yapıyor. Ya birbirinin namusuna tal ediyor, ırzına efendim saldırıyor, tefadü ediyor, ırzı hakkında birbirine teşhir ediyor, ondan sonra birbirine iftiralarla içeri attırıyor, hapis yaptırıyor Bu ne rezillik ya Allah böyle kalbe nazar etmez. Bak en sevdiği kalp hangisiymiş? Kötü düşünmeyecek, suizan yapmayacak, günah düşünmeyecek, dinde sağlam olacak, ayağı sabit olacak. Kalpten gidiyor bu duygular, kalbin niyetini söylüyor. Bir de hangi kalp Müslüman kardeşine karşı daha yumuşaksa Allah en çok o kalbi sever. Hangi kalp Müslüman kardeşine karşı soğuk ve düşmansa Allah da o kalbe o kadar soğuk ve düşman oluyor. Ne lüzum var eli sünnet Müslümanlar birbirimize karşı bu yapılır mı ya? Hocalar birbirine uğraşır mı ya? Ehli sünnet insanlar birbirine uğraşır mı? Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Hazreti Muaz Efendimiz ki en alimi bu ümmetin fıkıh meselesinde helal haramı en iyi bilen Muaz'dır bu. Alemu bil halal ve'l haram Muaz bin Cebel. Ümmetimde helal haramı en iyi bilen Muaz Hazretleridir. Genç yaşındaydı zaten. Teala büyük sahabi. Ona ne buyurdu? Ve la'tezek yenfsike ala ikhwanike min hamaletil Kur'an fe'temezzeku kelabun da. Ey Muaz! Sana vasiyet ediyorum. Hatta Yemen'e vali gönderdi. Sonra buyurdu: ona refakat etti, yolda götürdü beraber biraz. Hatta onu bineğin üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaya gitti yanında. O çok utanıyordu diyor. Tamam emir böyle. Ben seni uğurlamaya geldim. Bir daha gelsen beni göremeyeceksin. Benim mescidime uğrarsın, kabrimi ziyaret edersin. Bunu da söyledi. diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bildirmesiyle her şeyi biliyor. Sana vasiyet ediyorum. Kur'an hamili, hafız ve alim insanlardan sahabe kardeşlerine karşı sakın kendini temize çıkarıp da onları karalama müslüman kardeşini hafızlara alimleri kıskanıp da itibarsızlaştırmaya çalışma kendini temize çıkarıp da milleti kirletmeye çalışma cehennem köpekleri parçalar seni cehennem köpekleri parçalar seni diyor sen duydun mu bu hadisi Öyle terbiyesizlikler şerefsizlikler namussuzluklar Yapılır mı ya Müslüman Müslüman'a birbirine efendim onun ayağa kaysın o milletin gözünden düşsün itibarsızlaşsın da efendim konuştukları manasız kalsın itibarsız kalsın da ben yükseleyim ben göçe gireyim ben şöyle yapayım ben böyle yazıktır nefsani sahiplerle e, bir insan e, özellikle hafız hafızı alim alimi hoca hocayı ihvan ihvanı tarikat ehli birbirini böyle e, hızara verirse Düşmanlara ihbar ederse, onun efendim sırlarını ifşa ederse, bir Müslüman bir Müslümanın efendim ırzını teşhir ederse, cehennem köpekleri parçalayacak. Hiç çaresi yok. Dünya ahiret rezil olacak. Amma velaki. ne yapalım ne diyelim? Öyle bir nefis var ki Allah muhafaza etsin. Hafızda da var, hocada, hocalarda daha da çok var. Onun için Mürşide bağlı olmak lazım. Söz tutmak lazım. Bir veliye inkisap lazım. Bir Allah dostunun e şimdi adam öyle bir duruma geliyor ki şeyini de dinlemiyor ya. Efendi Hazreti Şeyh buyuruyor adam dinlemiyor. Bu ne abi? Buna kim laf anlatabilir artık? Allah muhafaza etsin. Bir insan bir zata teslim olup da sonra onun dediğini dinlemezse bu, bu adama kim çare olabilir? Allah Teala bizi yüce mürşidimizden ayırmasın. Evet. Rabbim Fazl-ı Kerim'iyle buyurduklarıyla amel etmeyi nasip eylesin. Amin abi. Yine bir hadis şey şerif okuyalım. İnneli kulli şeyin saykalen Her şeyin bir nesi var? Parlatıcısı var, cilası var. Ve saykalül kalbi. Kalbin cilası nedir? Hani kalbi temizleyeceğiz ya, 45. farz neydi? Kalbi günahlardan temizlemek. Kalp günah yapmaz ki görünüşte, eli yok ayağı yok görünüşte. Ama bütün el ayak nereye çalışıyor? Düşüncenin menbağı kalptir. O halde kalbin temizliği. Peki kalbi cilalayacağız. Neyle cilalayacağız? Kıraatül Kur'ani bittefekkürü. Kur'an'ı manasını düşünerek okumak. Bu çok önemli tabii. Bunu bilmek için Arapça Arapça bilmek yetmez. Tefsir bilmek lazım. İşte tefsir bilmek de yetmez. Bu anda Mevla ile olmak lazım. Öbür türlü okursun geçersin. Bir sohbetler insana Kur'an okutulmuş oluyor, ne kadar ayet okunmuş oluyor ve huluvul batni midenin çok yemek ve içmekten boş olması fazla yemek, fazla içmek fazla uyku getirir, bunlar da ne yapar, adamı e, kalbini çift yarısına çevirir ve o kalp tefekkür etmez tok olan kalpten hikmet bekleme ağzına kadar dolmuş, doymuş bir kalp ne yapamaz tefekkür edemez Batıldan geçemez. Hakka geçemez. Hakkı bulamaz. Mevla'yı bulamaz. Çünkü midenin doluluğu huzuru kaçırır. Feyzi kaçırır. Nuru kaçırır. Ve kıyamun leyl gece teheccüd namazına kalkmak. Oho! Gece teheccüd ne demek? Efendi Hazreti Enden dinlemiştim. Kaç defa buyurmuştur bunu. Bütün evliya Allah ittifak etmiştir ki gece namazına kalkmayanın kalbi ölüdür. Bu bitti. Gece namazla kalk, sabah namazla kalksam bile tabi cemaata da çıksam bile kalp çalışmaz. Hurşif Efendi rahmetli öyle dedi, motoru çalıştırın derdi, motor çalışmıyor, motor durmuş. E motor motor neyse durur, benzinsiz motor gitmez. Teheccüd namazı bunun benzini, kalbin var, kalbin var ama benzini yok işte. Gece kalkmamışsın, yalvarmamışsın. Sabah vaktinde, sabah namazı zamanında, işrak vaktinde bütün ihtiyaçları gören, kaldı hacaat olan Mevla-i Muteal'in dergahında, huzurunda tezarru ve niyaz ağlamak, sızlamak, yalvarmak, dua etmek, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, dersen kalbin cilalanır. Ama sende sifte yok, bende daha beter. O zaman ne olmaz? Kalp günahtan boş kalmaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Meşarik, el-meşarik isimli eserde cikrediliyor. Bu hadis şerif. Meşhur bir hadis-i şerif. Yani e, bunu zaten demin de okudum size. İnnefil cesedine. Bu Buhari'dir. Meşarik-i şerif de oradan almış. İnsanın bedeninde bir et parçası var. O düzelirse bütün beden düzelir. O bozulursa bütün beden bozulur. Elaveyel kalp. O da kalptir. İşte insan dua ed ederken kalp için dua kalp ıslah olsa bütün beden ıslah oldu demek. Onun için hem yönelişimizi kalbe çevirelim, e, Allah'ımıza da kalbimizin salahı, teskiyesi temizliği için dua edelim, yalvaralım. Evet. Ebu el-Verrak, büyük evliyadan, mübarek zat buyuruyor ki, bütün zehirlerin kendisinde toplanıp yağdığı bir şey, bir madde olsa, bütün zehirler onda toplansa, لَوَنَّ شَيْنْ يَعْدِلُ بِالسَّمَائِلَّتِي يَنْزِلُ مِنْا سَمْمُ النَّاقَوْنِ لَرَيْتَ وَالْقَلْبُ الْقَلْبُ الَّذِي كَانَ بِالْفَسَادِهِ هَلَاكُ الدُّنْيَا وَلَا Bu nedir? Buna muadil, buna denk bir tehlike nedir denecek olsa yani gökten bir zehir yağacak, dünya ve ahiret bu zehirle nelak olacak diyelim Böyle bir kuvvetli zehir tasavvur edelim, tekayür edelim, düşünelim. Buna denk olacak da maddi bir şey, yani bu manevi, düşündük bunu. Maddi olarak gösterebileceğimiz bu kadar tehlikeli bir şey ne olabilir? Hani şey atom bombası değil? mesela şey atom bu. atom nedir yani? Atom şimdi bir vilayeti yok ediyor, iki vilayeti şimdi öyle çok büyük şey yapmıyor. Hiroshima'ya atılmış diyelim, o vilayet hala duruyor. Sonradan yapılmış edilmiş yani. Binaları yıkıyor, falan. Zor. Dağları kaldıramıyor yerinden. Denizleri kaldıramıyor mesela. Atom bunları yapamaz. Yani öyle bir şey düşünelim ki bir atom düşünelim. Dünyayı ve ahiretini hepsini yıkacak kuvvette. E şimdi böyle bir kuvvete denk muadil olacak bir şey söyleyelim. Yani nedir o? E efendim görünen alemden, insanın bedeninden bir şey hesap edelim. Nedir o? diye baktığımız zaman da neymiş o? Ben adıyor Ebu Bekri Verrak Hazretleri bu büyük veli. Bana böyle bir zehir, böyle bir şimdi atom ben dedim ona. Böyle bir tehlikeli madde. Patlayıcı madde. Dünyayı da batıracak ben de ahirette batıracak. Nedir o? Sorarsanız ben derim ki kalptir o atom. O atom kalptir. Yani kart kalp bozuldu mu senin dünyan da bitti, ahiretinde bitti. Yani kalpte kötü düşünce olmayacak ya, kötü niyet olmayacak. Mübarek insanlar ya. Benim başıma bu kadar iş geldi, yani çocukluğumdan beri gelmeyende kalmadı, demek, pişmiş tavuğun başına gelmemiş işler geldi. Fakat yine ayakta duruyorsam, yine sevenlerim kalıyorsa, yine sevenlerim artıyorsa, Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi şerefin arttı. Ha bütün bunlara bakıyorum da, masum değiliz, günahsız değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Ama bütün meseleye bakıyorum, kalbim iyi niyetle dolu. Bütün insanlar Müslüman olsun, bütün insanlar hidayet bulsa, bütün insanların namaza başlarsak, hep derdim bu ya, düşmanım hidayet bulsun ben. Böyle bir fikir Onun için Efendi Hazretleri öyle buyurdu bir seferinde. Koca Gavs ya. Ahmed'in niyeti iyidir. Bunu kulaklarımda duydum ya. Ahmet niyetiydi. Ben kendi niyetimi bile iyi olduğunu diyemem yani. Kendi niyetimi bile bilemiyorum. Ama öyle Allah biliyor ya. Bak, bu niyeti iyidir diyor bu adamın. Demek ki Mevla niyetlere bakıyor zaten. Amellere baksa hepimiz helal olduk şimdi. Yine. Yeryüzünde gezecek efendim. Mecalimiz kalmaz. Ama Rabbim niyete bakıyor. Bir Müslüman iyi niyetli olacak. Ya kötü niyetli olmamak lazım. İşte atom gibi bir bela. Dünya-i batırır. Kalpteki fesat her şeyi ifsad eder. Ve neven nesiyen yadir bil arzulleti bi'imâreti hayâtil ha Bunun tersi dense ki bütün yaratıkların hayat bulacağı, mamur olacağı, yaşatacağı bir madde yani nasıl ki bir atom düşündük ki iki cihanı yıkacak? O kalptir. Bir maddede düşünelim ki iki cihanı bütün kainatı Hayata boğacak, yaşatacak, mesul edecek, bahtiyar kılacak. لَوَاِتُ وَنَّهُ الْقَلْبُ الْلَذ۪ي بُسَلَاهِ يَط۪يبُ عَيْشُ الْاِنْسَانِ فِي الْدُّنْيَا وَلَا اَخْرَانَ Bana bunu sorsalar, bunu da derim ki, kalp var ya, kalp düzgün olursa, o öyle bir hayat iksiridir ki, insanın dünyada da, ahirette de, iki canda da, hayatı mesut olur, kendisi bahtiyar olur, hiç bir e, bela ile karşılaşmaz, Karşılaşsa ne olacak? Hastalık olabilir şudur ama kalp düzgünse ona da sabreder, belaya da rıza gösterir ve düzgün kalp, iyi niyetli kalbin başına gelen her şey ona iki camda fayda verir. Evliya Allah şöyle buyurmuştur. Kalpler dört kısımdır. Birincisi dünyası ile meşgul. İkincisi ukbası ile meşgul. Yani cenneti kazanayım, huni kazanayım, köşk kazanayım, şunu yapayım. Üçüncüsü başı belaya düşmüş, belvasıyla meşgul. Yani sıkıntılarıyla uğraşıyor, başka bir şey düşünecek hali yok. Dördüncüsü Mevlasıyla meşgul. Yani Mevlasıyla meşgul olan adam karnı acıkır, yemek ihtiyacı olur, hasta olur, ağrısı olur, sancısı olur. Ama devamlı Mevla'dan gafil olmadığı için, hep huzurda olduğu için, hep zikirde olduğu için o ona ne demiyor? Dünya ile meşgul demiyor. Dünya ile meşgul ne demek? Dünyaya rağbetli. Ne demek dünya rağbetli? Kazanayım harcayayım. Ne kazanayım ne harcayayım? Tekeden yağ çıkaracak. Sinekten yağ çıkaracak. Yani her şey menfaat. Menfaat, menfaat, menfaat. İşi gücü bir kuruş menfaat. Bu adam dünyasıyla meşgul. Peki ahiretle meşgul kim? Bazı mübarek abitler var, sofiler var. Onlarda namaz, zikir, şunu oku şu kadar cevap, bunu oku bu kadar cevap. Yani Allah'ın rızasını gözetmek ve ihlası tahsil etmekten ziyade onlar da ahiret hesabı peşinde. Hani ama ne diyor? Ee, Yunus Emre'nin dediği gibi, diğer velilerin dediği gibi, Rabatül Adem'in dediği gibi ya cennet için ibadet ediyorsam, cennete koyma beni. Cehennemden korktuğuma ibadet ediyorsam, cehennemden çıkarma beni. Bana seni gerek seni var ya Yunus'un. Um. Hah, ibadet ne niyetli olacak? Allah'ı bulmak için olacak. Yoksa cennete kavuşup da orada köşk sarayla kalmak ve yetinmek bu kasır bir kalp. Ahiretle meşgul. Bu olmaz. Dünya ahiret ehline haram. Ahiret dünya ehline haram. Ama iki cihan Allah'ın ehline haram. Bu ne demek? Dünyacılar ahiretten istifade edemez. Ahiretin adamları da dünya zevklerinden mahrum kalır. Ama al, ehlullah olursan yani Allah adamı, hakiki Allah adamı olursan ve حَرَامَانِ عَلَىٰ اَهْلِ اللّٰهِ O zaman dünya zevki diyor ki ahirette de. Ahiret zevki yok Ahiret zevki yok ne demek? Cennet yok mu? Ya var ama adam cennete de girse köşkler saraylar huriyle e, efendim yemeklen, zevkle cinsel ilişkinin tadıyla uğraşmak istemiyor. Ya Rabbi sadece senin cemalini göreyim, sana bakayım e onun rağbetine göre, isteğine göre de herkese bir makam verilmiştir. Yani öyle Allah'ın dostları var ki cennette diyor bir an senin cemalini görmekten hicaplanırsam perdelenirse cehennemi tercih ederim. Bu adama sen beş uğri yirmi uğri hesabı yapılır mı? Şu namazda şu kadar köşk var saray var dedin mi? Adam yani utanır hiç dinlemek istemez o rivayetleri yani. Çünkü Allah'a gözünü dikmiş Celle Celaluhu. Mevlasıyla meşgul yani. Bu adama şimdi köşk saray hesabı abes gelir yani. Evet. Dördüncüsü kimdir? Efe, e, üçüncüsü belasıyla meşgul, o tabi belalara e, razı gelip Allah'ından razı olup sabreder, o sabir makam birincisi rahip, dünyaya rağbetli, o helak oldu ikincisi abid, o ibadetten kurtulur ama cennetin suretinde kalır, köşten sarayla kalır üçüncü sabir, sabreden belalarıyla meşgul olur, onun derecesi abitten yüksektir çünkü belaya sabır e, efendim en yüksek makamlarda e, yakındır ama dördüncüsü Arif. Arif ne demek? Allah'ı bilen demek. Arifan bahşet ki gerdet hak naz, her ki arif nis neve cinsi naz. Efendi okuduğu Farsça beytlerdendir. Arif odur ki Allah'a aşina olur, Allah Allah üsiyeti olur, Celle Celal Rabbini bilir, Rabbini bulur, Rabbi ile beraber olur, o acayip şey. Yalnız kalır, Rabbi ile tenada kalır, halbette kalır, Çilhanede kalır, efendim. Sen de ki bu nasıl yalnız duruyor? Halbuki yani yalnız değil, Mevlasıyla. Mevla ile beraber olan yalnız olur mu ya? Sen elli kişinin içinde yalnız olursun, o tek yerde yalnız değil. Çünkü Arif olan, Allah'ı bilen, onunla hüsriyet Kur'andır. Zaten diyor, Arif olmayan da insan cinsi sayılmaz. İşte bizim, bizim ne durumda olduğumuzu görmek lazım. Ariflik makamı yüksek. Arif'i billah, Allah'ı bilen, Allah'ı bilenler, efendim, ee, sarf bilen, nahi bilen, İngilizce bilen, Arapça bilen, şunu bilen, bunu bilen, herkesin bir şeyi bildiği var. İhtisas alanı yani. Adamın ihtisas alanı Mevla. Kim mesela? Efendi Hazretleri gibi bizzat. Arif-i billah. İşte yüzde yüz desen hiç imzayı atarım altına. Arif-i billah. Allah'ı bilen. İhtisası Allah üzerine yani. Uzmanlık alanı. Rabbini tanımış yani. Şimdi Rabbini tanıyana bir şey gizli kalır mı? Kalmaz. E biz uğraşıyoruz. Kocaman Efendim halının bir köşesindeki iple, onun hepsini bilenler de Köşedeki ipe takılan nerede? Tümünü görmek için hepsini yaratanı bilmek lazımdır. Onun için onlara ona bir şey gizli kalmaz. Ariflere bir şey gizli kalmaz. Ama bizim gibiler alim. Alim başka, arif başka. Alimlik çok düşük kalır. Allah'ım cümlemize ölmeden evvel mutlaka marifetullah nasip eylesin. Kendisini tanımak nasip eylesin. Bilmek nasip eylesin bunlar bunların çok getirisi var. Allah tanırsa ona göre korkar, ona göre takva olur, ona göre emirleri tutar. E şimdi Efendi Hazretleri'nin sünnete ittiba bizimle bir mi ya? Yani ne diyor? Yine Efendi Hazretleri'nin okuduğu ibaredir bu. Evliya Allah'ın sözleri. Allah en çok bilen kul kimdir? Hadi bakalım şimdi tarif. Arif-i billah. Yoğurdum ekşi diyen yok. Herkes benim yoğurt tattı. Herkes ben, benim şeyhim Arif. Benim hocam Arif-i billah. Öyle yok. En çok bilen Arif kimdir? Eşeddüm müteabaatelinebi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en çok uyandır diyor. Şimdi geldik bakalım. Halep oradaysa, Arşın burada. Vurduk şeye, mihep taşına çıktı meydana. Sünnete en çok uyan kimdir? Bütün dünya diyorlar ki Muhammed Efendi Hazretleri'dir. Gördün mü şimdi? Peki bu sözü kim diyecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 4000 sünneti var. Mahmud'un diyor kendisi için. 4 sünneti terk ettiğini gören arkama gelmesi. Yok 4000 sünnetten 4. Bin, bu söz ne kadar ağır bir söz biliyor musun? Bu hocalıkla hacı mutlu olacak işte ya. Hangi sünnet adam 4000 sünnetten 4 sünneti yapmıyor be? Dördünü bıraktıysan bir buraya dikkat et. Allah en iyi bilen. Ona en sünnetine, peygamberinin sünnetine en çok uyan. Çünkü o peygamberin ahlakı, onun sünnetleri Allah'ın istediği şeyler. Ona en çok uyan, işte Allah en iyi bilen o. Ve eşedlüm tehayyuran fi halkıyı. İkinci vasfı da nedir diyor? Allah'ın yaratıklarında en çok hayrete düşen. Bunu da ben Efendi Hazretleri'ne çok müşahede ettim. Bir sinek, bir sinek hakkında böyle şey yap Allah Allah Allah. Hemen o sinek bir bulut gelir. Mesela yolculuklar yaptık, dağlarda kaldık, yaylalarda kaldık, tefsir yazmak şeyinden hep bizi götürdü senelerce yanında. Yahu bakarsın bir sinekten bir tahayyür. Risale-i Kusura, tahayyür bu marifle gidelim. Yani Mevla'yı bilmek tanımak tabii onun eserlerine bakmakla olur. Eserlerine hayran kalmak, hayran. Yani şimdi bu çok ince bir mesele. Mesela bir adam marangoz, rahle yapmış işte, sandalye yapmış, bir şeyler yapmış böyle. Adam hünerlerini sergilemiş, sermiş oraya. Seni de ya davet etmiş ya sen gitmişsin falan. Adam orada el oyma işçiliği, çok sanat dökmüş yani. Sen de onlara baksan, hiç ilgilenmesen veya Allah Allah ne sanat maşallah falan demesen o adam ne der? der Sanattan anlamayan ödüğün biri der ya. Ama sen orada Allah Allah ya, şurasına kadar ince, bu kasına kadar zarif, bu oymayı nasıl yaptın, bu el işi, bu ne kadar emek ister falan dedikçe adam, ha bu işten anlıyor, maldan anlıyor, adamdan anlıyor, sanattan anlıyor. Değil mi şimdi? E şimdi kainatı yaratan Allah Celle ye. bütün alemleri yaratmış, eserlerini sergilemiş. Mevla da neyi sever? Tefekkürü sever. Yarattığı bir kul ona akıl vermiş. Akılsız bir şey yok. Ama sana akıl vermiş, ne yapacaksın? Öbür yaratıkları gördüğün zaman, Rabbinin eserlerine baktığın zaman ne büyük Allah ya, ne sanat sergilemiş, demeni sever. Sen göğe bak, hava nasıl, yarın pikniğe gidebilir miyiz? Yere bak, efendim, başka bir dert, denize bak, başka bir dert. Yani baktığın şeylerden yaratana geçmiyorsun da, yaratılanda takılıp kalıyorsun. Efendim tavağa bakıyorsun, aa ne güzel yenir, şuna bakıyorsun ne güzel içilir. Araba ne güzel binilir, hep nefis, hep nefis, hep nefis. Halbuki orada, ya bu nasıl yarat? Yemek sofraya dizilmiş. Efendi Hazretleri yani bir sofrada bir bağza başlar, yemekler hep soğur. Yemekler hep soğur. Hadi yani adam sıcak yiyelim, lezzetini kaçırmayalım. Neyle lezzetini kaçırmıyorsun? Mubarek başlar. فَلْ يَنْظُرُ الْاِنْسَانِ الْاَطَامِ yemeğine baksın, ayetleri okuma. Suyu nasıl döktük, yeri nasıl yardık, otları nasıl çıkardık, üzümler, zeytin, Abese suresi, ayetleri okuma başlar. Bütün millet kaşık elinde, maşık elinde kalır. Allah'tan zaten e, biraz da yedin mi iştahın da kapanır. Çünkü öbür türlü sıcak hırsla beraber kaşık kaşık ardına öyle yok Efendinin sofrasında öyle. Nerede ya? Yemek yiyeceksin. Başlara ayet hadisin. Çünkü Allah'ın yarattığı eserlerde tahayyür, hayran kalıyor yani. En bak bir şey görüyor. Allah Allah, bunu nasıl yarattı? Karpuza bak, ama bu karpuz işte dilimi der, bunun altında bal küpümü koydun, toprağa bakarsın, toprağa yesen, toprak avı gibi. Üzüm elma işte efendim asmayı yesen acı, eksi, şu tat yok. Bu buradan geçmiş de bu efendim ağacın odunun içinden bu tat buna nereden gelmiş? Bu elma böyle tatlı olmuş efendim. Yaprağı tatsız. Bir acayip anlatmaya başlar. Böyle mesele. İşte oradan anlıyorum ki en büyük arif olur. Çünkü ne buyuruyor? Sünnete en çok itibaden bir de Allah'ın yarattığı eserlerde en çok hayran kalıp Mevla'nın eserlerini görecek, tesbih eder. Sübhaneven tehayyya fi sun'il ukul Sanatında bütün akılların hayrete düşüp bocaladığı, nasıl yaratmış diye hayran kaldığı Allah'a tesbih eder. Bunu Efendimiz'e okur diye. Sübhaneven acez an idrakil fuhul Bütün zekilerin, akıllıların, en büyük düşünürlerin, dehaların kendisini idrak hususunda aciz kalıp Anlayamadık ya Rabbi seni bulamadık bilemedik dediği Allah'a tesbih ederim. Onun için mesele kalp üzerine dönüyor yani. Kalp, kalp, kalp. Marifetin yeri de neresi? Allah'ı bilmenin yeri de neresi? yine kalp. Allah bilme noktası kalp. Nazargah-ı ilahi, tecelligah-ı ilahi kalp. Evet. Allah onun için ne yapmışlar? Hep kalbin peşine düşmüşler. Kalbimi kaybettim demişler yani kalbi bulana kadar da rahat etmemişler. Biz parayı kaybettik, bulana kadar, saatimi kaybettim, bulana kadar, arabayı kaybetti, bulana kadar ha buldum, ha buldum. Ne buldun sen? Sen kalbini kaybetmişsin kardeşim. Kafayı kaçırmışsın ya. Yani. Senin aklın başında değil, kalbin yerinde değil, ne yerinde ya atıyor işte. Ama Mevla'yı aramıyorsa bu kalp, yaratıldığı gayeye hizmet etmiyorsa bu kalp, Allah'ın tecelli ettiği bir yere sen kalkıp dünyayı doldursan sen kalbini kaybetmişsin, yitirmişsin. Allah kayıplarımızı, yitiklerimizi bulmayı nasip etsin. Amin. Rabah ibn Kays radıyallahuhu buyuruyor. Bir gün Kâbe'de tavaf ediyordum. Bu da büyük velidir. O sırada bir adamla rastlaştım. "La vahşeta ba'de" der. <gülüyor> "Bazun la ba'de'l-hac, ba fakra ba'de'l-gina." Adam böyle ahlanıyor, bağlanıyor. Bu Kâbe'de ne veliler, ne mezeuplar, ne ebdal, ne kurtlar neydi. Kâbe boş kalır mı? Devamla Allah dostlar orada Tavafta diyor bir de baktım diyor. Ünsiyetten sonra gelen yalnızlık hissi. Eyvah diyor. İzzetten sonra zillet. Yani şereften sonra gelen alçaklık. Eyvah zenginlikten sonra fakirlik. Hani bunlar çok zor hani delilere Zenginlikten fakire düşmek hani Böyle bağırıyor çağırıyor. Dedim. Efendi Malek ne oldu sana yani ne bağırıyorsun çağırıyorsun? Bir şey varsa şey edelim yani. Fakir oldum aradım. Yardım toplayalım bir şey verelim. Tavafta bu kadar milleti rahatsız ediyorsun. Evet. Dedi ki başıma bir musibet geldi. O musibetten dolayı ben vahlanıyorum. Nedir ya musibetin telafi edelim bir şey? Çare boğalım. Kâneni kalbi Fakat, o. Fakat benim kalbim vardı dedi. Ben kalbimi kaybettim. Gel anlaştı. anlaştı. Işte. Allah böyle konuşuyor yani. Benim kalbim kaldı. Ne demek? Kalbim Allah'la ünsiyet halindeydi. Şimdi Rabbimden uzak kaldım. Demek artık bir mı düştü bir şey yaptı. Ondan sonra o ünsiyetten sonra Allah ile alışmış, manen görüşmüş, buluşmuş yani Rabbi ile huzura ermiş diyelim. O huzuru kaybetmiş. Allah ile huzuru bulup da kaybedenin başına gelen bela herkesten büyüktür. Yani Allah Allah'la buluşma, Allah ile hoş geçinme ve rıza makamının izzet ve şerefinden sonra Allah'ın sana gazabı olursa ondan büyük alçaklık olur mu ya? Ondan sonra Allah'ın bulanın zenginliği nerede? Bütün dünya senin olsa Allah senden, e, razı olmasa, bu ne büyük fakirliktir. Ebedi cehennemdir ya. Sonun ebedi ateştir. Onun için zenginlikten sonra, eyvah benim fakirliğime, ne fakirliğe düştüm. Onun için biz, şu imanımız, şu itikadımız, şu ehli sünnet inancımız, Rabbimizin kazasına belasına rızamız, ona itiraz etme işimiz var ya, bu yine bizim için öyle büyük zenginlik ki yani. Şu öbür insanları gördüğümüz zaman bunu fark ediyoruz yani. Adam en ufak bir şeydi. Allah beni mi buldu? Nereden yaptı? Allah'a karşı geliyor. Hemen efendim imansızlık, itikatsızlık, ahireti inkar. Bunları görünce yine biz baya bir zenginiz yani. Biz yine Allah Allah Teala'nın lanetine çarpılmış değiliz. Allah'ın gazabına çarpılmış değiliz. Ha, günahlarımız olunca bize gazap eder ama geçicidir. Ama kafir olsa imansız Allah muhafaza kalıcı bir lanet üzerinde e, damga gibi mühür vurulmuş olur. Onun için biz yine de bu halimizle de iktifa etmeyelim, tamamız demeyelim, yetinmeyelim, Allah'ımızın rızasını tam kazanana kadar, marifetullah kazana kadar, arifi billah olana kadar, Allah'ı bilen, tanıyan diye, bilen demeyelim, alimi billah diyeyim. Şimdi bilen başka, tanıyan başka. Burayı da dikkat edelim, lügatların, çok takılmayalım lügatlara ama, lügatlar da boş değil yani, alim demiyor, arif diyor, tanıma meselesi. Ha. Rabbimizi tam manasıyla tanıyana kadar bu yolda gayret edeceğiz. Hiçbir zaman oldum, oldum, bittim, efendim, yetiştim, ulaştım demeyeceğiz. Ama yine de şu Allah'tan mahrum olanların durumunu görerek de halimize şükredelim. Ya Rabbi sen bizi bu elimizde olduğu kadar izzetimiz var, iman şerefimiz var. Bizi zillete düşürme Ya Rabbi. Seni tanıma zenginliğimiz var. Sana itiraz etmeme, senden razı olma Zenginliğimiz var. Bizi bundan sonra fakirliğe düşürme, senden uzak olma, senin lanetine çarpılma, sana düşman olma. Allah, Allah'ın Allah düşmanları var ya. Yani. Allah'ın da kendine düşman olduğu adamlar var. Kur'an bunları ilan ediyor. Yani biz hamdolsun biz şu anda Allah'ın düşmanları listesinde değiliz yani. Biz mümin olduğumuz için en azı. Ama yeterli. Görmemekle beraber, tabii bu evliya Allah'ın hali başka. Bu çok manevi bir makamda mevla ile özel bir şerefe ermiş. Sonra demek ki oradan. Bir zelle vak olup kaybetmiş ki diyor, bağırıp çağırıyor tarafta işte. Dediler ne oldu? Dedi ki kalbim vardı, kaybetti. Ha şimdi bizim de neyimiz varsa bir bir defa sahip çıkalım. Değerini bilelim imanımızın, Kur'anımızın, ibadetimizin, şu sohbetimizin, şu kadar hayatımızı çok Şu kadar ilim bu ne bu ne büyük zenginlik şimdi. Katır trilyon olsa ne olacak yani bu sohbeti dinlemesi adam ya? Kalpten haberi yok, ruhtan haberi yok ya. İmandan haberi yok, bir şeyden haberi. Yok. Adam şey ne yapayım ben? Ya? Ölecek gidecek herkes. Bir metre, iki metreye. Yer belli, tabut belli. Onun için olan nimetlerimize şükredelim. Ziyadesini Allah'ımızdan talep edelim. Fazl-ı ile Rabbimize iltica edelim. Özellikle sabah namazları vakitte tezarru ve niyaz ile birbirimize dua edelim. Bu vesileyle de sizi Rabbimize emanet edelim ve hayırlı muratlarınızın dua edelim. Evet. Rabbimiz cümlemizden razı olsun. Amin, Amin. diyen dilleriniz Amin. nar cehennemden azat olsun. Amin. Ve hürmet-u pâha ve âsinu sallallahu teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem. Teslimetü kesîretu ve elhamdülillâhi rabbil âlemin. Lâ şerbe'n nebiyhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âli ve ashabı ve şeyhine ve lâku. Efendim bu hususta zaten bütün dinleyenlerimizin geçmişlerinden Adem babamıza, atamıza kadar, Havva anamıza, nenemize kadar bizi doğuran inanmış erkek ve kadınların dünyanın neresinde mezun bulunuyorlar ise her birerlerinin kabirlerine dağlar emsali, rahmetler halinde, hediyeler halinde ulaşması niyetiyle. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.